Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Hayat inişli çıkışlıydı. Kolaylıkla zorluklar iç içeydi. Rahatlık ve darlık birbirini kovalıyordu. İnsan dünyada hallerden hallere geçiyordu. Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke Şehir Devleti'nin ileri boyutta baskısı altındaydılar. Risaletin yedinci yılında Boykota mahkum ediliyorlardı Büyük mahkumiyetler Ciddi darlıklar içinde Geçen bir boykot Süresi vardı Üç yıl sürüyordu Özellikle açlık dayanılır gibi değildi Çocuklar açlık sebebiyle Ağlaşıyorlar Ve Mekke semaları Çocukların ağlamalarıyla yankılanıyordu Hazreti Hatice annemizin O büyük serveti tükeniyordu Müslümanlar yiyecek bulma imkanına sahip değillerdi. Bu nedenle ağaç yaprakları yiyorlardı. Bu zorlu yıllar Risaletin 10. yılında bitiyordu. Müminler büyük bir imtihan veriyorlardı. Bir imtihan çemberinden geçiyorlardı. Çok zor bir imtihandı ama alınlarının akıyla bu imtihanı da geçiyorlardı. Bir sevinç içindeydiler. Kısmen de olsa normal hayata dönüyorlardı. Aradan sekiz ay geçiyordu. Peygamber Efendimizin büyük dayanağı amcası Ebu Talip ölüyordu. Pirifani olan, yaşı 87'lere varan, bir ömür Peygamber Efendimizin çevresinde pervan olan amcası Ebu Talip, ebedi aleme geçiyordu. Müminler derin bir hüzne giriyorlardı. Zira müşriklere karşı bir dağ gibi olan Ebu Talip, dünyaya veda ediyordu. Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram sanki yetim kalmışlardı. Yalnızlık içine düşmüşlerdi. En büyük desteklerini kaybetmişlerdi. Acılar üst üste geliyordu. Ebu Talib'in ölümünden üç gün sonra Hazreti Hatice'nimiz ebediyete yürüyordu. Fani dünyadan baki aleme göç ediyordu. İşte şimdi Peygamber Efendimiz derin bir yalnızlığa gömülüyordu. Hayatının en büyük yardımcısını ebedi aleme uğurluyordu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice annemizi daima hatırlar, onun hatıralarıyla teselli bulur, onu çevresine anlatırlardı. İki büyük dayana artık dünyada değillerdi. İki acı üst üste geliyordu. Müminler bir hüzün mevsimine giriyordu. Bu nedenle bu yıla hüzün yılı deniliyordu. Gönüllerde ılgıt ılgıt ayrılık rüzgar esiyordu, yakıcı bir esintiydi. Gönülleri dağılıyordu, gönülleri yakıyordu. Nice yanık türküler hüzün mevsiminde, hazan mevsiminde gönüle düşerdi, dile gelirdi. Dünya ayrılıklar yurduydu, dünya geçiciydi, hiçbir şeyin kalıcılığı yoktu. Bitimsiz olan ahiret yurduydu, öbür alemdi ve asıl hayat oradaydı. Mekke müşriklerinin önü açılıyordu. Önlerindeki duvar yıkılmıştı. Engel ortadan kalkmıştı. Ebu Talip göç etmişti. Artık şimdi peygamberin üzerine daha rahat gidebilirlerdi. Ki o günlerde resul yollardan geçerken üzerine toprak atıyorlardı. Bir insanın üzerine toprak atmak onu ciddi anlamda aşağılamak manasına geliyordu. Peygamber Efendimiz yeni çıkış yollar arıyordu. Mekke taştan da taş kesiliyordu, bir başka beldar yordu ve Taif şehrine gidiyordu. Bir umutla gidiyordu, Taifleri Hakk'a davet edecekti, Taif'e varıyordu. Onlara İslam anlatıyor ama Taifliler çok sert çıkıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlayarak Taif'ten uzaklaştırıyorlardı. Bir üzüm bağına kendini atıyordu. İçli işli Rabbi Rahim'ine dua ediyordu. Melül Mohsun Mekke'ye dönüyordu Acılar ardı ardına geliyordu Kul iyice daralıyordu Kimsesiz olduğunu sadece Rabbinin tesellisini için için duyuyordu Risaletin peygamberliğin 11. yılıydı Recep ayının 27. gecesiydi Rahman-ı Rahim peygamberine İsra ve Miraç mucizesini lütfediyordu Daralma genişliyordu Hüzünden sonra en büyük halaveti yaşıyordu En büyük teselliye vasıl oluyordu İsra peygamber efendimizin Mekke'deki mescidi haramdan Kudüs'teki Mescide aksa'ya götürülmesiydi. Miraç ise Mescide aksadan Ulvi alemlere çıkarılmasıydı İsra olayı İsra suresinin birinci ayetiyle sabitti Miraç olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle sabitti Bu nedenle İslam bilginleri, İslam alimleri İsra'yı inkar küfürdür, miracı inkar ise fasıklıktır demişlerdir Peygamber Efendimiz Recep Ay'ın 27. geyesi Kabe'nin hicir mevkiindeydi cibril ile Emin geliyor, Allah'ın Resulüne Rabbinin davetini bildiriyordu bu büyük yolculuğa hazırlanması için Cibril Emin, Peygamber Efendimiz'in göksünü yarıyor, kalbini irfan dolu bir kalpte yıkıyor, sonra hikmetle dolduruyordu. Cebrel Aleyhisselam daha sonra Burak adlı bir iti getirdi. Burak beyaz renkte, boyu merkepten büyük, katırdan biraz küçük, ışık hızıyla hareket eden bir varlıktı. Burak kelimesi şimşek manasına gelen, Berk kelimesinden türetilmişti Peygamber efendimizi Burak'a bindirdi Ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya vardılar Mekke'den Kudüs'e vardılar Mescid-i Aksa'da Bütün peygamberlerin Toplanmış olduğunu gördü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Onlara imam oldu Cemaat olarak namaz kıldılar Burada peygamber efendimize Üç kapta üç içecek takdim edildi Su, Su, Süt ve şerbet Eğer suyu alırsa kendisi de ümmeti de ihtiyaçsız ve kanaatkar olur. Şerbet alırsa kendisi de ümmeti de mahrumiyetlere düşar olur. Şayet süt alırsa kendisi de ümmeti de doğruyu bulur diye bir ses işitti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam süt bardağını aldı ve içti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, Ya Muhammed! Sen fıtri ve tabi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz dedi. Sonra ulvi aleme miraçla yükselmeye başladılar. Peygamber Efendimiz miraca cibrille bindirildim ve onunla beraber yükseldim buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yükselme sırasında bazı peygamberleri makamlarında gördü, görüştü, merhabalaştı. Birinci semada Hazreti Adam aleyhisselam ile, ikinci semada Hazreti İsa ve Hazreti Yahya aleyhisselam ile, üçüncü semada Hazreti Yusuf aleyhisselam ile, dördüncü semada Hazreti İdris aleyhisselam ile, beşinci semada Hazreti Harun aleyhisselam ile, 6 semada Hazreti Musa aleyhisselam ile, yedinci semada ise Hazreti İbrahim aleyhisselam ile görüştü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ümmetine benden selam söyle. Onlara haber ver ki cennete fidan dikmeyi çoğaltsınlar. Çünkü cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, yeri geniş ve düzlüktür dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennete dikilecek fidan nedir diye sordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilha illallahu Allahu Ekber'dir dedi. Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Bütün övmeler, yüceltmeler, övülmeler Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç kuvvet ancak Allah'ındır. Rahmet elçisi bazı peygamberlerle makamlarında görüştükten sonra Sidretül Müntaha'ya yükseldi. Sidretül Müntaha varlıkların son noktasıydı. Orada kaza ve kader yazan kalemlerin çıkardıkları sesler duyuluyordu. Buraya kadar Cebrail Aleyhisselam ile beraber yükselmişlerdi. Cebrail Aleyhisselam benim için burası son sınırdır. Parmak ucu kadar dahi ilerlersem yanarım diyordu. Peygamber Efendimiz Sidretül Müntaha'da Cebrail'e Aleyhisselam'ı asil suretiyle görüyordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz bu noktadan sonra yolculuğa rüfrafatlı bir vasıta ile devam etti. Buradan itibaren kutsiyet alanının içerisine giriyordu. Bütün sesler kesiliverdi. verdi. Nihayet hiçbir varlığın erişemediği o yakınlık makamına, ilahi kabule, ilahi ikrama nail oldu. Cenab-ı Hak'la aralarında iki ay veya daha az bir mesafe kalmıştı. Peygamber Efendimiz tahiyyat duasının ilk kısmıyla selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Kudsi, saf ve gönülden selamlar Allah'a aittir. Rabbi Rahim şöyle hitap etti. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ey nebi selam sana. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz şöyle mukabelede bulundu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihiyin. Bizlere ve iyi iş ve hareketlerde bulunan Allah'ın salih kullarına selam olsun. Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi Allah kuluna vahyetmek istediğini vahyetti buyuruluyor. Bu makamda Peygamber Efendimiz'e, üç esas ikram edildi. Birincisi, ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği. İkincisi, Bakara suresinin son hikayeti. ayeti. Üçüncüsü, beş vakit namazın farz kılınması. Daha sonra Rabbi Rahim Peygamber Efendimiz'e 12 emri içeren İsra suresinin 23. 29. ayetlerini vahyediyordu. Bu ayetlerde, Aile, toplum ve hayata ilişkin bütün değer ölçüleri belirleniyordu. Bu ayetler özetle şunları bildiriyordu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, anne babaya itaat etmek, akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını vermek, cimri ve israfçı olmamak, fakirlik korkusuyla çocukları öldürmemek, zinaya yaklaşmamak, haksız yere adam öldürmemek, Yetimlere iyi davranmak, verilen sözü tutmak, ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat etmek, bilmediğimiz bir şeyin ardına düşüp körü körüne ona itaat etmemek, yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek. İsra suresindeki bu ayetler sağlıklı bir İslam toplumunun esaslarını ortaya koyuyordu. Mümin insanın ve mümin toplumun altyapısını iman sistemi oluşturuyordu. Arı duru bir iman olmalıydı. Şirkin her türlüsünden arınmış berrak bir iman olmalıydı. Diğer ifadesiyle Rabbi ile kulunun güçlü ve sağlıklı bir ilişkisi olmalıydı. Kul hamd makamındaydı, şükür makamındaydı. Hemen sonrasında anne ve babasına dair sorumluluğu vardı. Onlara daima müteşekkir bir duygunun içerisinde hareket etmeliydi. Onların gönüllerini hoşnut edecek söz ve davranışlar içre olmalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.